Derli Burç dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Hocamız kuran Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili doktora çalışması yapıyor. Nurullah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam bu etnomüzikolojik kelimesi hakikaten söylenmesi zor ama <gülüyor> evet. önemli de bir tespit, önemli de bir çalışma. Bu çalışmadan dolayı ayrıca tebrik ediyorum hocam sizi. Evet bir önceki bölümde demiştik ki Ahmet Naina ve Nemil suresi Belki de birkaç bölüm devam edecek bu Bir bölüme sığacak kadar dar bir konu değil Belki beş bölüm dört bölüm devam edecek bir bölümdür Ama bir önceki bölümde girizgah yapmış olduk adeta Bugün e, konuya derinlemesine girelim istiyoruz hocam İnşallah e, Hocam besmele ile ilgili bir tespitiniz var sizin evet, bildiğim kadarıyla Hı -hı. Onu bir açar mısınız? Besmele ile alakalı tabi programımıza başlama formatı da olsun. Çünkü allah Teala'nın kelamını e, okuyunca malum evz besmine çekeriz. Hem de ona da bir gönderim olmuş olur. Besmelelerle alakalı biz tabi bu Kur'an vadisi programında ekseriyetle kari adaylarına, Kur'an okuyucusu adaylarına yönelik tespitler, analizler yaptığımız için Besmele'yi de ben ifade etmek istiyorum. Evet. Tilavetin girişinde bir Besmele formatı yapılır. Evet. Bir de böyle Mesela bir sure okur Kari. Sonra da bir besmele çeker. Başka bir sureye geçer. Bunların formatları birbirinden farklıdır. Geçmiş dönem programlarda bir Sadakallahülazim örneği vermiştim. Evet. Onunla alakalı bir geri dönüşüm yapan birkaç arkadaş oldu. Çok değişik bir şey olmuş falan dediler. Şimdi bu besmeleleri de ben dikkatlere celbetmek istiyorum. Evet. Özellikle Mustafa İsmail ve Ahmet Nayna sanat sisteminin sure girişlerinde çok icazlı, vurgulu yani besmeleleri vardır. De ben, de ben zaten o besmeleyi kullanıyorum. Şimdi onu bir analiz yapacağım. Kur'an karisi adaylarına bunu bir analiz yapacağım. Nasıl o besmele nasıl çekilmeli? Mesela Euzubillahimineşşeytanirracim Na'ina çekti bu Eûzuyu. Ardından mesela Nemir suresinin girişinde ...şu besmeleyi çeker... ...bismillahirrahmanirrahim... ...besmelenin içerisinde... ...iki tane meddi tabi pozisyonu vardır... Evet. ...çok ilginç bir tahlil olacak... ...ama faydalı olacağını düşünüyorum... ...özellikle güzel okumak isteyen... ...kişiler için... ...bu analizin önemli olduğunu düşünüyorum... ...iki tane meddi tabi pozisyonu vardır... ...bir tanesi... ...bismillah denilen lafzatullahınlamı bir diğeri de me ardından gelen me ifadesindeki metti tabi evet. pozisyonu şimdi bu iki harfte bizim birer elif miktarı çekme hakkımız var fazla yok Evet. fakat bu bize bir vurgu yapma fırsatı tanıyor şimdi bu metti tabideki bu besmeledeki bu iki tane metti tabi evet. besmeleyi icazlı okumanın adeta noktalarını teşkil eder evet işte bu buyurun Besmele mesela Ahmet Nayla. Bismille gibi. Bmi de sıkıntı yok oraya evet. yaparız evet. Bismillah bakın lamdaki bir çıkış bir vurgu Evet. Sonra Bismillahirrahmanirrahim Orada da bir, Orada da bir vurgu evet. var Şimdi vurgu bu var. Mısır tilavet sanatında çok kullanılır ve de en icazlı, en vurgulu besmeledir bana göre. Bir de benim bu konuşmalarımı Metin Bey, e, dinleyiciler kendimcelik olarak algılasınlar. Yani bu nesnel söylemler değil yani. Beni benim bağlar bu, he, beni bağlar. <gülüyor> benim bu tahlillerim evet. beni bağlasın. Evet. Sadece tavsiye niteliğinde, işte tahlil niteliğinde olsun ama bizi bağlayan tek şey var o metin. Evet. O Kur'an-ı Kerim'in metni bizi bağlar ama onun üzerindeki o analizler, tilavet analizleri falan bu beni bağlıyor. Evet. Şimdi bir tanesi dedi ki bu besmele. Bir diğer besmele çeşidi. Evz billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. La Evet. biraz daha böyle ...toh denilir ya, toh böyle, toh evet. ses vardır yani. Evet. Toh çekilen besmele formatıdır bu. <gülüyor> Mustafa İsmail ekseriyette bunu kullanır. Şimdi Nemr Suresi ile alakalı hemen bir gireyim Mustafa İsmail'den. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta bu kadar böyle yüksek tonlamayla girmez Mustafa İsmail. Çok yavaş böyle. Ağzıbillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa İsmail okuyuşundan böyle korkarsınız. İlk defa dinleyecek olan <gülüyor> kişiler evet. e, gerçekten Mustafa İsmail'in o algısı ilk etapta... Çok sert gelir değil mi hocam? Yani girişler sert değildir. Evet. Sonralardan tabii böyle coşar, kavurucu böyle okuyuşlar yapar da fakat girişler çok böyle ağır bir moddadır hani beyati bayat demiştik ya evet. o bayat modda çok ilerler Mustafa İsmail böyle hmm. 10 dakika 15 dakika bakarsınız aman ya yarabbi ama sebebi vardır önünde bir saatlik bir süre var Mustafa İsmail ona hazırlık antrenman yapıyor bir evet, manada hazırlanıyor evet. şimdi Nemil suresinin 15 numaralı ayetinden tilavetine başlar o meşhur bir okuyuşu vardır onun da Nemil'e dair 15'ten başlar ...bu besmeleyi çektikten sonra... Evet, Mustafa İsmail abisi... Evet. ...şimdi <gülüyor> böyle bir girişi vardır... Evet. ...bütün surelerde böyle enteresan nameler sergiler... Şimdi tabi nemil deyince bir aklıma Mustafa İsmail geldi ve onun besmelesi işte. Ekseriyetle böyledir o. Mesela evet. Ahmet Nayna gibi şunu çok kullanmaz. Çok kullanmaz. Evet. Tabi bizim konuşmalarımız Ahmet Nayna ve Mustafa İsmail sanat sistemine yönelik. Evet. Abdus Sametleri karıştırmıyorum. Minşabileri karıştırmıyorum. Onları ümid ederim ki ehilleri gelir konuşur. Evet. Çok ehilleri var. Allah razı olsun. Şimdi bu bu formatta dedik Ahmet Nayna girişlerde çeker besmeleyi. Bir de aralarda çekilen besmeleler vardır. Bunları da makamların etkisi vardır. Bu aradaki besmelelerde makamlar çok etkin rol oynar. Mesela girişteki besmele beyatidir. Evet. Ama aralarda gelen besmeleler Geçişlerdi. rast olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Rast. Böyle çeker evet, evet. devam eder. Nihavet çekebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, besmelelerde de yani makamlar aynen Kur'an içerisinde nasıl uygulanıyorsa besmelelerde de aynıdır. Hiç fark etmez. Evet. Mesela Sega. Segah besmele çok böyle fonetiktir. Bismillahirrahmanirrahim. Segah'ın bu bir formatı budur. Bir formatı daha vardır. Evet. Son vurguya, meddarız kısmına dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Segah böyle iki çeşittir. Hmm. Mesela Hicaz. Hicaz Besmele nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Hicaz oldu. Ama Hicaz'la alakalı bir parantez açmak istiyorum ben. <gülüyor> açalım hocam. Hicaz e, makamı Mısır'da tabii çok orjinal icra edilir. Kur'an-ı Kerim üzerine çok orjinal böyle icra şekilleri vardır. Fakat Türk usulü, İstanbul tarzı okuyan arkadaşlarımızın Hicaz formatları da neredeyse Mısır gibidir. Öyle Mısır mi? gibidir. O yüzden ben Hicaz'ı sırf ...İstanbul tarzına benzememesi için çok da nadir kullanırım. Böyle de bir huyum var. Enteresan. Evet. Çünkü şu çıkışları İstanbul tarzı okuyan arkadaşlar çok yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu mesela, şu evet. çıkışı çok kullanırlar. Evet doğru. Hatta Evuz i Besme'de çeker, Kur'an okumaya başlar. Ve bakarsınız iki dakika sonra o çıkışlar başladı. Hicaz çok sevilir Türk karileri tarafından ve hemen çıkılır. Evet. Bir ikinci parantez daha açayım. Bizim coğrafyamızda bizim milletimizde bir tiz okuyuş sevdası vardır. Merak. illa tiz Merak olacak. Merakı vardır. Bilmiyorum. Bu milletimizin bu isteği arzusu okuyucuları buna yönlendirmiş midir artık bilemeyeceğim. Zaten böyle bir algı vardır da. Hem de önünde kısa bir süre olması sebebiyle okuyucu kendini böyle artık tis perdeden göstermek istiyor. Yani bir Nihavent'te gezeyim falan. Nihavent'i zaten çok kullanmazlar. Böyle ufak inişli çıkışlı böyle sanki uzatıyor falan tarzında belki beğenmeyen okuyucular bile vardır Türkiye'de. Ama Hicaz çok kullanılır. O yüzden ben de Hicaz'ı çok kullanmam ki sırf böyle İstanbul tarzına benzemesin diye. Böyle de bir evet. huyum var. Enteresan bir huy işte. Saygı duyuyoruz hocam biz de. Evet, Allah razı olsun. Evet. Ama dediğim gibi Mısır tilavet sanatında Hicaz gerçekten çok hoştur. En evet. çok uygulanan değil mi? Evet bu besmeleleri böyle bırakalım. Girişte çok icazlı bir besmele vardır dedik. Aralarda o besmeler değişir ve makamlar etkin rol oynar. Nihavent, Sega, Hicaz, Rust böyle çokça kullanılır aralarda evet şimdi Ahmet Nayna'nın biz Nemil suresine bir giriş yapalım şöyle sure hakkında kısaca bir malumat vermek istiyorum ben surenin Ahmet Nayna tabi 1.53 bölümünü okumuş 1.53 ayetler bölümünü okumuş bu ayetlerden bir altı numaralı ayet Efendimiz ve vesselamın peygamberlik mucizesi ile alakalı bunun böyle güçlü delillerini oluşturan noktaları teşkil eder ilk 6 ayet evet 7-14 numaralı ayetler Hz. Musa'nın kıssasını ele alır. 15-44 numaralı ayetler Hz. Davut ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını ele alır. Ve son bölüm yani Ahmet Nayna'nın okuduğu son bölümde de bakarsınız 45. ayetten itibaren Hazreti Salih ve Hazreti Lut, Lut evet. kavimlerinin inşallah hatalı bilgi vermemişimdir. Hatırladığım kadarıyla böyle. Hazreti Salih ve Hazreti Lut'un kıssası yer alıyor. Şimdi biz de bu değerlendirmelerimizi ve okumalarımızı 6 ayet üzerinden ve 7 14 ayet üzerinden, sonra 15 44 ayet üzerinden şöyle konu konu evet. götürürsek daha iyi olur. Zannediyorum daha faydalı olur. Nereye kadar tabii gidebilirsek öyle evet. de bir kısıtlama da yapmayalım. Yapmıyoruz. Ancak dinleyiciler bunu bilsin. Evet. İlk 6 ayet böyledir. Surenin adı Nemil Arapçada karınca manasına gelir. Yüce Allah bu surede karınca kıssasını anlattığı için adına da Nemil suresi denilmiştir. Hz. Süleyman Aleyhisselam'da değil mi? Ordusu. Evet. Karıncalarını ezme değil de farklı bir şey kullanılıyordu orada. Kırma değil mi hocam? Kırma. ...kırma, ezme diye geçiyor tefsirlerde ama... Şekilde, evet. ...belki kırma diye yazan... Hani saydamsı olduğu için herhalde... Hmm. ...sonra öyle bir tefsirci... ...Davut hocamızın Oo, çok böyle bir güzel. tespiti ben o, vardı... Ben ilk defa ...orijinal doldum. bir tespit hocam... ...inşallah yeri geldiğinde söyleriz... Onu. ...inşallah... ...evet dediğiniz gibi Süleyman Aleyhisselam ve ordusunun... ...o Karınca Vadisi'nden geçerken ki... ...bu vadinin Suriye'de olduğu ifade ediliyor tefsirlerde... Oradan geçerken karıncalardan bir tanesi işte diğer karıncalara sesleniyor. Yuvalarınıza çekilin. yanlışlıkta sizlere basılmasın tarzında bir şey var. Evet. Konu bu. Ekseriyetle tabi surenin büyük bir kısmı Hazreti Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına ayrılmış. Evet. Şimdi biz geçelim birinci ayete. Ahmet Naina'nın ve Naina. Sanat sistemine göre bu ayet kerimelere şöyle bir girelim. Giriş yapalım. Hemen bir tane sin diye bir huruf-u mukatta dikkatimi çekiyor. Bu huruf-u mukatta'larla alakalı çok değişik bilgiler var tefsirlerde. Efendimiz de allah Teala arasında olan bir bilgidir. Bunu çokça açmamış tefsirciler. Biz de onu sadece okuyup geçiyoruz. Evet, da sin ifadesini Ahmet Nayna'ya göre okuyorum. Euz-i Besmele çektik. Da sin şu vurguya dikkat edelim. Son vurgu. Sin. Evet. Niye öyle vurgu yapmış S hocam? Sin. Sin kelime harfinde meddi lazım denilen bir tecvid kuralı vardır. Evet. Bütün kıraat imamları bunu dört elif miktarı çekmişlerdir. Veladallinde olduğu gibi. Dâsin meddi lazımdır burası. Önümüzde dört elif miktarı bir süremiz vardır. Bu da ortalama böyle üç aşağı beş yukarı dört saniye diyelim. Çok ilmi bir ifade değil. Evet. Bunu yaparken o süreyi dikkate alıyoruz. Ancak nayinanın o sonundaki namesine de dikkat edelim. Yani ben burada neyi vurgulamak istiyorum? Bir okuyucuyu dinlerken saniyesi saniyesine dedim yani. Evet. Tam, tam, dinlenilmeli. Si işte burayı bile kapıyorum yani. Kaçırmıyorum. Evet. Geçiyoruz. Tilke ayatul kur'ani ve kitabim mubin. Mubin. Mubin. Evet bu kelimedeki bu nameyi kapıyoruz bir. Geliyoruz. Tilke ayatul. Şimdi Çok buraya belki ilk defa temas edeceğiz. Arapçada ü sesi yoktur. Fakat ince ve kalın harflerin u formatları da birbirinden ayrılmalıdır. İnce harflere ü demiyoruz. Yani ü formatı yok dedik. Peki ne yapmalıyız? Kalın harflerin bir u formatını düşünelim. U bakın. Evet. Otomatik. Ağzından böyle otomatik olarak nasıl çıkıyorsa öyle bir u verdim. Evet. U fakat ince harfte mesela nun harfini düşünelim. Kaf gibi nu no, kaba bir böyle u formatı yansıtmıyorum. No diyoruz. Evet, böyle sesi dilimizle büküyoruz adeta. Ben bunu derslerde böyle anlatıyorum. Ses böyle bükülecek, kıvımlı, kıvrımlı bir ses haline gelecek. Şöyle. nu yok. No o da yok. Nu no, Nu, nu sebebi de ince harf olması evet. değil mi? Canım? ince harf, Arapçada ü sesi yok fakat bunu kalından da ayırmalıyız peki kalından ya nun harfinin bir kalın karşılığı yok ki, niye öyle yapalım? Ha, o zaman mesela d harfini düşünürsek incesi var, kalını var, bunları birbirinden ayırmalıyız evet peltek z var, kalın va var bunlar birbirinden ayrılmalı eğer ben ikisine de du dersem olmaz. ikisine de du dersem olmaz o yüzden ince harfler kıvrımlı bir u formatına dönüşmelidir du du bu sesleri de benim acizane tavsiyem nun sesinden ilk olarak zaten örnek verdim nun sesi bu kıvrımlı yapıyı en iyi elde eden harftir nu nu ve siz bu harflerden diğer ince harfleri artık bu formatı yayabilirsiniz. Evet. Du, du. Zu, zu. Ama zü, dü değil. Evet. Evet, bunu ifade ettikten sonra şimdi tilke e'ye tul, Ahmet Nine'ye geliyorum ben. Hatta burada tul ifadesindeki o noktayı da ben temas edeyim. Tu. Şimdi ü ile u arasında bunu telaffuz evet. ettik mi? ardından ince bir harf geliyor buna dikkat edelim evet Mısır tilavet sanatında Arap dünyasında yani Arap sanatında bunu muhakkak bu fonetiği yakalamamız lazım tül mesela ü dersek bizim tül. coğrafyada malum <gülüyor> ü okuyor işte arkadaşlar Evet. ü dersek tül olur tül bildiğimiz bu tül var ya mesela Tülperde. tül perde gibi bak tül oldu evet. ama bak Ahmet Nainayi dinliyorum tül Tuli, tuli diyor. Neden? Tuli. Çünkü evet. ü demediği için, u dediği için o u ifadesinden sonra bakın bir ince harf olan lam gelmiş. Evet. Bu lamın inceliği verilmeli. Buraya düşmemiz lazım. Tuli deyip o ince sıfatı yakalamalıyız. Fakat Metin Bey şu arz ettiğim husus gerçekten Kur'an okuma sanatında çok fonetik bir nokta oluşturuyor. Kesinlikle. Tul bakın. Tul, tul, tul, tul. Evet. Şimdi bunu genelliyorum şöyle. Ötreli ince veya kalın fark etmez. Ötreli ince olsun, kalın olsun bir harften ince bir harfe düşülürken bu arz ettiğimiz düşme gerçekleştirilmesi lazım. Hemen örnekleriyle mesela tul dedik yahut kul. Kul huvallahu ehad ve ya felek. Kul euzubirabbil felek. Kul euzubirabbinnas kibir. Bir de hani burada görsellik olmadığı için dinleyicilerimize onu söyleyeyim ben. Lama dönüş döndüğünüz anda hemen dudaklar geri kaçıyor. U sesinden dolayı ul diye öyle dudaklar ileride kalmıyor hocam. Dikkatimi evet, doğru, çekti. Doğru. Ul. Hemen evet. lama geri çekiyorsunuz dudaklarınızı. <gülüyor> fakat bir dikkatte ben çekeyim. Mesela tul dediğimizde evet. lam harfi cezimli haliyle evet. buna hareke vermeden kaçınmamız lazım. Yani tulle olmaması lazım. Böyle bir şey olmaması. Dalga dalga yayınmaması Bunu lazım. hemen Fatiha suresine taşıyalım. En iyi bilinen sure. Elle elle olmaması lazım. Elham elham olmaması lazım. Kesinlikle. Elham, değil mi hocam? Evet. Cezimli harfe dokunup hemen ardındaki harfe geçiş yapacağız. Elhamdülillahi rabbil bilal. Aynen. Aynen orada, orada var. da var. Bille, bille olmayacak. Şimdi hız okunduğu zaman çok hızlı, hani süratli okunduğunda Bunlar tabi hiç uygulanmamış oluyor değil mi hocam? Evet, Çok hızlı okulmuş. Bunlara okunmuş. dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ümit ediyorum ki bu yapmış olduğumuz tahşidat, analizler faydalı olur. İnşallah. Olacağını da düşünüyorum ben. Çünkü Kur'an Vadisi ilk çekici bir program, güzel Hı. bir program. 10 bu, yıldır burada, devam eden bir program. Evet. Bunu da burada yer yer her programımızda sık sık dile getirdiğimizde dinleyiciler inşallah o hatalarını izah ederler. İnşallah. Zaten bu işin en önemli boyutu çok dinlemek ve bir eğiticiden hataları hataların dönüşümünü almak. Evet. İşte bu hataları bak söylüyoruz burada. Evet. Dolayısıyla ince ve kalın harften ötreli pozisyonlardaysa bunlar ince harfe düşerken ses düşüyor bir. Bu bir. Birkaç örnek daha vereyim bununla alakalı. Mesela Fatiha'da mu mus mus sine düşeceğiz. Şimdi ötreli hafta bir çıkış yaptık mı? Evet. Mu diye bir çıkış yaptık. Mü demiyorum bakın dikkat. Mü dersem zaten benim dediğimin bir ehemmiyeti kalmaz. Evet. Müs zaten müs kalır. Ama Arapçada ü yok diyoruz. U dememiz lazım. O halde mu mus mus, mus. mustakim mustakim olmalı. Veya İnşirah suresi, çoğu dinleyiciler ezberlemişlerdir bu sureyi. Orada çok fonetik bir kavram var. Yusra, yusralar vardır meşhur. Yuu, <gülüyor> yuu, <yuh>. bakın ötreli <gülüyor> ardından sin geliyor. Yusra. İnnem al usri yusra. Usri, bakın orada da var. Usri <gülüyor> yusra gibi. Evet, birinci Bu sinle, sinin sada dönüşmesi söz konusu olmuyor mu hocam? Yus şeklinde söylemeyince. Yok. Yüz deyince tam sin oluyor gibi geldi bana da bir anda. O e, zaten yus sin, deyince hay. sat gibi sanki böyle duyuyorum. Metin Bey, evet. zaten sin. Reşira evet. suresindeki sin tamam. zaten. Sat olmuyor bizim okuyuşumuzda. Yus gibi gerçek. geldi. Heh. Yok. Bakın. You, yus dersem tamam. Ha, haklısınız. ileriye giderse yüz. O zaman doğru. Sin. Bak iyi yus. tespit ettiniz. Ee, o zaman kalın oluruz tabii Çok, semai olarak da küçük bir var. nüans var orada işte onu fark etmek evet. lazım değil, değil mi hocam? Evet. Bir de dikkat yani, etmek lazım evet. tabii okurken. Şimdi bu birinci durumdu. Evet. Ötreli harflerden bak ince kalın ayırmıyoruz. Ötreli harflerden ince harfe gelirken düştük. Evet. İşte bu e, Nemil suresindeki Tul'de olduğu gibi. Bu arada dinleyiciler bizim bu konuşmalarımızı dinlerken Nemin suresinin Arapça metnini de önlerine alırlarsa çok faydalı olur. Evet. Bunu da söyleyeyim. Bir diğer husus, yine Fatiha suresinden gideceğim ben. Kalın harflerin ötre, e, üstünlü pozisyonları. Mesela da Üstünlü kalın harflerden ince harfe gelirken ses yine o ince harfin sıfatına düşmeli. Mesela ağaç dalı gibi dal, sıra dal dememeliyiz. Hı. Dal, dal. Bakın lamlı oldu orada öyle kalınlaştı sanki. Dal dal dal. Dal. değil da de dal. Evet, bütün kalın harflerden bütün kalın harflerden zaten söylerken lam demiyoruz, lam diyoruz, değil mi? Evet. Onu okurken de tatbik edelim. Tabii. Dal diye bırakmayalım evet. sonra Evet, bu da ikinci nüanstı. Şimdi okumalara devam edelim. Hocam bu güzel konuya inşallah kısa bir aradan sonra devam edelim olur mu? Değerli dinleyiciler, Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burç Efendi. Selam Kur an madrisi her pazar Türkiye saatiyle 19.00'da radyo muz burç efendimiz Evet değerli Burç efendi dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Hocamız Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili doktora çalışması yapıyor. Ve biz de bugün hocamızla birlikte Ahmet Naina'nın Nemül suresini okuyuş estetiği, kıraat estetiği üzerine okuyuşunu ele alıyoruz inşallah. İlk altı ayete başlamıştık hocam. Devam edelim Evet orada. şimdi bu ilk, <gülüyor> ilk altı ayeti inşallah bir... ...bu programda bitirmeye gayret edelim. ve mubin. allah Teala diyor ki... ...bunlar Kur'an'ın apaçık... ...bir kitabın ayetleridir. Böyle yer yerde tabi manalarını verelim. Kur'an tilavetinde iki... ...şekil vardı. Geçen programlarda bahsettik. Bir murattel yani hızlı okuyuşlar vardır. Bir de mücevvit... ...güzelleştire güzelleştire. Evet. Evet. Cemaati yönelik okur gibi... ...okuyuşlar vardı demiştik. Bunu ben bir murattel olarak okuyayım. Dinleyiciler hep böyle konuşma dinlemesin bizden. Evet bir şöyle seri bir şekilde Murat Tel olarak bir ilk altı okuyayım. Olur hocam. Ve de çok sevdiğim bir Murat Tel okuyucu, yani Murat Tel okuyuşu da var. Murat Tel okuyucu demeyelim de Mahmut Ali Benna. Ben bu arada Mahmut Ali Benna'nın Murat Tel hatmini seri hatim formatında tavsiye ediyorum. Nasıl Ahmet Nayna'yı mücevvit formatta cemaate yönelik formatta Ahmet Nainayı nasıl takip ediyorsam ve tavsiye ediyorsam Evet. Mahmut Ali Benna'yı da Murattel Hatim hususunda tavsiye ediyorum. Çok hoş bir okuyuşu vardır. Vurgulu okuyuşu vardır. Özellikle eğitimlerde, Kur'an eğitimlerinde Mahmut Ali Benna kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Vurguları sebebiyle öğrenci o vurguları çok kolay böyle kapar ve çok kısa bir süre içerisinde onun gibi okuyabilir. Evet. Aslında Muratteli okuyuculardan çok kolay okuyuşu kapılan bir okuyucu daha vardır. Ebu Bekir Şatri. Fakat Mahmut Ali Benna'nın vurguları sebebiyle ben onu tavsiye ediyorum. Mesela Şatri şöyle okur. TİLKE ÂYÂTU'L KURÂNİ VE KİTÂBİN MÜBİN UDEN VE BUŞRANİL MÜMİNİN اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ Böyle hoş bir okuyuşu vardır Ebu Bekir Şatri'nin, evet. Suudlu bir okuyucu. Suud'dan ilk sırada tavsiye ettiğim okuyucu budur. Ama Mısır'dan murad Tel anlamında Mahmut Ali Benna'nın şöyle bir namelerine kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilk Ayaatıl Kur'an ve Kitabim mubin. mubin, Mubin, Mubin. Bu vurguları çok önemli Mahmut Ali Benlihan'ın. Evet. Bu vurgular eğitici formatında çok önemli rol oynuyor. Evet. Udeu ve Büşranl mu'minin Allezin yükim ona salat ve yutun azkate ve hım bil axırtı hım yüknun. Inn allezin la yümnun bil axırtı e ki ve gibi evet ilk 6 ayet dedik böyle kalsın okuyucuların şimdi Ahmet Nayna'yı konuşuyoruz ama murattel okuyuşlarda da Evet. bir okuyucu nasıl onun namesi nasıl kapılır mesela bir tane ayeti kerimeyi aynen o okuyucu gibi üslubuyla ezberlersin adeta hmm. ve oradan diğer her tarafa yansıtabilirsiniz Evet. Mesela ama bir o, ayet olacak diyorsun bir ayet şart çünkü murattel hatimler hep aynı formatta okunduğu için ama biraz tabi ilerleyen zamanlarda bakarsanız murattel içerisinde de nameler, sabahnameler nameler yakalarsınız evet. murattelde çok yakalanmaz bu ilk etapta da çok ileri bir seviyeyi gerektiriyor bu. Ama o okuyucunun Murat Tel'deki üslubu adeta bir ayette şöyle iki satırlık bir ayette kapılabilir. Evet. Bakın ben bir tane Mahmut Ali Benna'dan bir örnek vereyim. Hatırladığım kadarıyla فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَاءً تُصِيبَنَا dairah Fasallahu ayeti bil Fathi'ou amrim min gizdehi, f yusp'huhu ala ma asar'u fi alfusim nadimin, nadimin, nadimin gibi. Evet murattellerde de mesele bu. Adeta bir ayet o okuyucu gibi hazmedilmeli, oradan hareketle diğer taraflara yayılabilir. Dolayısıyla murattel okuyucu olmak çok kolaydır. Evet bu müjdeyi verelim. Ezberlemek lazım bir ayet dediğiniz gibi. Yani... Ya, tabii ezberlenmesi şart değil. O okuyucunun üslubu ezberlenmeli. Onu kastettim zaten evet. hocam. Peki. Dinleye dinleye artık nakşetmeli onu. Evet. Şimdi Ahmet Nayna'dan hemen geçelim ayet-i kerimelerin durumuna. İlk ayeti okuduk ve bir tahlil yaptık. Şimdi devam ediyorum. Tabii şunu da ifade edeyim ki bir yazıda şöyle bir analiz yapmıştım tilke ayetul Kur'an ve kitabin mubin ifadesinde kitabin mubin açık kitap manasına gelir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in o manasının apaçık olduğunu ifade sadedinde e, sanki mubin kavramındaki Ahmet Nayna'nın vurgusu o denli açıklığı ifade eder. Nasıl hocam hemen gösterelim. tilke ayetul Kur'an ve kitabin mubin Mubin. öyle çok sanki açık sanki şu nameler adeta açıktır ya şu kitap açıktır derecesine bir vurgusu var evet. Hudud ve şuralı Müminin, Allezin yükimu na sallat ve yu tunazzakatu wahum bil Ahmet Naina ilk 6 ayet hatta ilk sayfa Neml suresinin ilk sayfası hatta bir ayette diğer sayfadan okur 14 numaralı ayete kadar beyati formatında gider Hani hatırlayın Bakara suresinin örneğini sunmuştuk ya Ahmet evet. Aynadan. Önünde bir yarım saatlik süre olduğu için o adeta Bakara'nın ilk sayfasını hatta o ikinci inerlediğine keferu sayfasından itibaren ilk sayfasını beyati o arkayı sabah okumuştu o ayrı. Yani Nemil suresinin bu ilk sayfası da beyati formatında gelir. Evet. Neden? Çünkü önünde bakıyorum ben kayda beş sayfalık bir okuyuş gerçekleştirmiş. Evet. Önünde o kadar süre var ki Ahmet Nayla'nın. Birden tizlere çıkmaya <gülüyor> gerek yok. Evet. Şimdi diğer tabii kayıtlarda biz şunları söylemiştik. Manasına göre öyle yerler vardır ki müjdeli yerler işte rast okunmalı, segah okunmalı falan demiştik. Evet. Fakat bakıyorum Hudev ve Buşrali'l-Mü'minin o, o kitap müminlere hidayet kaynağıdır. Müjdecidir. Müjdecidir. Sonra... الذين يقيمون الصلاه ونامزيه eden kimseler ve yukune zekate zekat veren kimseler ve hum bil ahirete den yakinen inanan kimseler için hidayet kaynağıdır. Şimdi baktığımızda burada bir müjde var ama Ahmet evet. Nayna beyatı okudu. Evet. Niye? Çünkü tilavetine buradan başladı. Birden farklı bir anlam. Şimdi anlamı. hemen tilavete başlar başlamaz ya illa rast yapacaksın illa segas yapacaksın diye bir kayde Kaydı, yok. Evet. Zaten tilavetin asıl kaydesi beyati girilir. Usul odur yani yöntem odur. Şeritlerde olur. öyle değil mi hocam? Tabii beyati girilir. Sonra bir rast, sonra bir segah falan yapılır. Yani bir kesinlik, bir keskinlik yoktur. İlla şunun manası budur. Şu makamı uygulayalım diye yani kesin hatlarla bunu sınırlandırmıyoruz. Eğer müsaitse, mümkünse yapılır. Değil mi hocam? M mümkünse, müsaitse evet. haleti ruhiye, o sesin uygunluğu, o anki durumu Bunlar hep etkiler demiştik. İşte bu etkilerden bir tanesi de tilavete yeni başlamak. İşte tilavete yeni başlandığı için bu noktalar hep beyati gidiyor. Evet. Hemen devam ediyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Bakın yakalıyorum Nainayı. Evet ince noktaların neler yapmış hepsini yakalıyorum. İnnellezîne lâ yûminûne Mesela medharız noktasındaki bu name Beyati'nin nâmesidir bu. Ya mehun. Buna da dikkat ediyorum. Evet. Şimdi ayet-i kerime diyor ki: Şüphesiz ki biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. Evet. Zeyyen lehum a'maluhum. Onların amellerini kendilerine süslü gösterdik ve bu süslülük içerisinde de fehum ya mehun. Onlar bocalar, dururlar. Tabii bununla alakalı tefsirlerde ilginç şeyler de var. Mesela Fahrettin Razi ünlü müfessir şöyle der. Buradaki süslemekten maksat Yüce Allah'ın onun kalbinde yaptığı işteki fayda ve lezzetlerle ilgili bilgiyi yaratması, ondaki zarar ve afatlarla ilgili bilgiyi yaratmamasıdır der. Yani böyle sıradan bir süslülük değil bu işin perde arkasında daha farklı mahiyeti var bu süsün ama genel anlamda baktığımızda ahirete inanmayanlar söz konusu şimdi geçmiş bölümlerde bu tarz ait kerimelerin adeta böyle acınacak bir halde belki okunacağı tarzda okunacağını ifade etmiştik ama Ahmet Nain'a beyati girdi tilavete yeni başladığı noktalar ve beyati devam ediyor bunda herhangi bir beis yok evet Ulâ su'ul ve fil ul Bu biraz Minşavi'ye benzedi. Evet. Ahmet Naina dediğimiz gibi Minşavi'den, Mustafa İsmail'den, Ahmet Naina'dan çokça böyle pasajlar almış ve Okuyuşunu onunla süslüyor. İşte bunlar diyor allah Teala. O kimselerdir ki kendileri için azabın kötüsü vardır. Lehum su'ul azab ve dolayısıyla vehum fil ahirati humul Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da bunlardır. Evet. Böylesine bir gördüğünüz gibi mana bakımından insanı üzecek noktada şeyler ama ne yapıyoruz? Beyati makamında seyrediyoruz. Mesela şimdi okuyacağım ayet-i kerimede 6. ayette inne tahkik edatı vardır. inneke ve inneke gibi noktalar tilaveti süsleyen noktalardır. Önünüzde idgamı misleğin mealgunne hususundan dolayı evet. bir elif miktarı çekme hakkı verilir size. Ve siz burada bir name yaparsınız. Bakın Ahmet Nayna. Ve in böyle bir name yapıyor. Niye? Önünde böyle bir süreç var. Bir saniyelik bir süreç var ve onu böyle kullanıyor. Şu meddarız noktasına da dikkat edelim. Ahmet Dayna'nın belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Alim Ali. Yani şöyle deton olmamamız lazım bunu yaparken. Ali, Ali gibi böyle. Ne kadar çekmişse bakın, sayıyorum bir dört tane dalga var orada. Hakimin Ali. Daha fazla. Evet. Bir beş altı fazla. tane böyle evet. bir dalga yapıyor. Şüphesiz ki bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir diyerekten Efendimiz'e bir müjde söz konusu. Evet. Bu ayeti kerimeden itibaren Hz. Musa kıssası başlıyor. Bunu bir sonraki bölümde e, şimdi evet o e, isterseniz diğer bölüme tamam kalsın. 7 ila 14 numaralı ayetler Bayağı da uzun bir yer. Evet. E, orayı da bir etraflıca hem manasal bakımdan hem makam bakımından bir tahlil ederiz. İnşallah. Makam olarak yine orada Tabii Ahmet Naina beyati formatında gidiyor. Çünkü önünde bir uzun bir süreç olacak ama 15 numaralı ayetten itibaren Velakad etine de ve itibaren bakarsanız artık bir Rast ardından bir Hicaz gelir. Böyle artık devam eder. Evet. Belki yer yer eh, Ahmet Nayna'nın sesinden de ayet-i aktarırız. Olur hocam Yeniden inşallah. De böyle de Hı -hı. bir değişik bir şey olmuş olur. İnşallah. Hocam bugünkü son kısmında da o Neml suresinin ilk 6 ayetini Aralıksız okuyalım mı? Olur. Öyle bitirelim inşallah hocam. Buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. O sî تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين Kullandıkları kelimeleri kullanarak زينا لهم أعمالهم فهم معمهون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون kanta wa bil ahirati manhun ulai Hey. <laughs> وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٌ ulal aikelnazina lehum وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُمْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ Evet hocam Allah razı olsun. Nurullah Dağ hocamızdı değerli dinleyiciler bugünkü misafirimiz inşallah önümüzdeki haftada devam edeceğiz Allah izin verirse Nurullah hocamız Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili doktora çalışması yapıyor İnşallah yakın zamanda bu çalışmada nihayetlenecek dört gözle bekliyoruz inşallah bizlerde Hocam çok keyifli bir sohbet oldu ee, Ahmet Naina'nın okuyuşu Neml suresi özelinde okuyuşu üzerine konuşmalarımızı e, yoğunlaştırdık bu iki bölümde ama önümüzdeki haftada inşallah Neml suresindeki bu okuyuşları bu kıraat estetiğini e, işlemeye devam edeceğiz Nurul Hocam i̇nşallah, teşekkür ediyoruz. İnşallah biz teşekkür ederiz <gülüyor> rica ederiz. Peki. Evet efendim bir sonraki Kur'an vaadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız, Kur'an'la kalınız efendim.